Belki de korkunç bir kabus gördün, dedi Ordunov. Belki de gözüne bir şeyler göründü değil mi? Belki de o seni korkutmuştur. Kendini bilmeden sayıklayıp duruyor. Yoksa duymaman gereken bir şey mi söyledi? Bir şey mi duydun? Duydun değil mi? Hayır, uyumuyordum. Katerina heyecanını bastırmaya çalışarak cevap verdi. Kabus da görmedim. O da sessizce yatıyordu ve beni sadece bir kere çağırdı. Ona yaklaştım, seslendim, onunla konuştum. Çok korktum, uyanmadı ve beni duymadı. Çok hasta Tanrı yardımcısı olsun. Kalbimde bir hüzün duydum, içimi sıkıntı bastı. Dua ettim, hep dua ettim ve bu hale geldim. Yapma Katerina, yapma hayatım. Dün korktuğun için öyle olmuştur. Yo, ben dün korkmadım. Başka zamanda böyle oluyor musun? Evet, oluyorum. Katerina'nın tüm vücudu titremeye ve kadın korkmuş bir çocuk gibi yeniden Ordunov'a sokulmaya başladı. Bir şey söyleyeceğim, dedi hıçkırarak. Sana sebepsiz yere, boş yere gelmedim, önemli bir nedenim vardı. Ordunov'un elini minnetle sıkarak devam etti. Yeter artık, başkasının derdi için gözyaşı dökmeyi bırak, yalnız kalacağın, ihtiyaç duyduğunda yanında kimsenin olmayacağı günler için sakla, söylediklerime kulak ver. Sevgilim var mıydı? Hayır, senden önce yoktu. Benden önce mi? Beni sevgili mi sayıyorsun? Katerina şaşırmış, bir şey söylemek istermiş gibi aniden Ordunov'a baktı. Ama hiçbir şey söylemedi. Bakışlarını indirdi. Yüzü yeniden yavaş yavaş kızarmaya başlamıştı. Yaşları henüz kurumamış olan gözleri parlamış, dudağının ucuna bir soru gelmişti. Utangaç sinsi bakışlarla iki kere Ordunova baktı ve bakışlarını aniden tekrar indirdi. Hayır, ilk aşkın olamam ben dedi. Bir süre düşündükten sonra kafasını sallayarak ve yüzünde yeniden hafif bir gülümsemeyle hayır olmaz diye tekrarladı. Hayır dedi en sonunda gülerek. Hayır tatlım ben senin sevgilin olamam. Ordunova baktı ama yüzünde birdenbire bütün varlığını Ümitsiz bir kederin sardığını, Ordunov'un düştüğü sıkıntıya şefkat gösteren kalbinden fışkıran, beklenmedik üzüntüyü gösteren bir hüzün belirdi. Ordunov da tarif edilemez bir işkence çekiyormuş gibi Katerinaya bakıyordu. Söylediklerime kulak ver, Ordunov'un ellerini, ellerine almış, hıçkırıklarına engel olmaya çalışarak kalbi delen bir sesle konuşuyordu. ''Beni iyi dinle tatlım. Duygularına hakim ol ve beni şu anda sevdiğin gibi sevme. Senin için daha kolay olur, için daha rahat, daha huzurlu olur. Hem kendini kötü bir düşmandan kurtarır hem de seni seven bir kardeş kazanırsın. O zaman istersen yanına gelirim. Sana bakarım ve seni tanımış olmaktan utanmam. O korkunç hastalığın boyunca iki gün yanında kalmıştım. Kardeşin gibi sana bakmıştım. Seninle boş yere kardeş gibi olmadık.'' Meryem anaya senin için boş yere dua etmedim. Böyle bir kardeş bulamazsın, bütün dünyayı dolaşsan, tüm gökyüzünü gözlesen, böyle kalpten gelen bir sevgi bulamazsın. Seni hep böyle seveceğim ve kalbin son derece temiz, son derece aydınlık olduğu için seveceğim. Sana ilk görüşte ısındığım, misafir olarak kabul ettiğim, bize gelmen nedensiz olmadığı için seveceğim. Bana baktığın zaman gözlerinden sevgi okunduğu, gözlerin kalbini yansıttığı ve o anda kalbindeki duyguları görebildiğim için seveceğim ve ayrıca sevgine karşılık vermek, bu sevgiyi taşıyan kalbin kölesi olmak, mutluluk verici olduğu için seveceğim. Ama ne yazık ki yaşamım kendime değil, başkasına ait, iradem başkasının elinde. Kardeşim ol, beni de kardeşin say. Hüzünlü, korkunç hastalığa tekrar yakalanırsam beni kalbine kabul et. ''Yalnız bunu öyle yap ki utanmadan senin yanına gelebileyim. Geceleri yanında uzun süre oturabileyim. Anladın mı? Kalbini bana açtın mı? Söylediklerime aklın yattı mı?'' Katerina bir şeyler daha söylemek istedi. Ordunova baktı, elini omzuna koydu ve bitkin bir halde göğsüne yaslandı. Sesi tutkulu hıçkırıklarla titriyor, göğsü heyecanla inip kalkıyordu ve yüzü akşam güneşi gibi kızarmıştı. Ordunov'un heyecandan yine sesi kesilmişti. Katerina gittikçe sokuluyor, daha hararetli sarılıyordu. Ordunov oturduğu yerden kalktı ve heyecandan bitkin düşmüş bir halde kendine hakim olamayarak dizlerinin üstüne çöktü. Göğsünden gelen ağrıyla hıçkırarak ağlıyordu ve kalbinden gelen sesi heyecandan mutluluktan bir tel gibi titriyordu. ''Kimsin sen? Kimsin hayatım? Nereden geldin tatlım?'' Sanki bir düşteyim, gerçekten var olduğuna inanamıyorum. Beni ayıplama, konuşmama müsaade et, İzin ver her şeyi söyleyeyim. Uzun uzun anlatayım. Kimsin sen, kimsin canım, kalbime nasıl girdin? Söyle bana, uzun süredir mi kardeşimsin? Bu zamana kadar nerelerde olduğunu anlat. Yaşadığın yerleri anlat. Oralarda sevdiğin, hoşuna giden, üzüldüğün şeyler nelerdi? Havası sıcak, göğü berrak mıydı? ''Kimleri sevdin? Benden önce kimler seni sevdi? Kalbin ilk olarak kime meyletti? Annen özenlen miydi? Çocukken seni bağrına bastı mı? Yoksa sen de benim gibi kimsesiz miydin? Söyle, her zaman böyle miydin? Neler hayal ederdin? Gelecek için kurduğun düşlerden hangileri gerçekleşti? Hangileri gerçekleşmedi? Her şeyi anlat. Genç kızken kalbin ilk olarak kimin için sızladı? Ona kalbini niçin verdin?'' ''Söyle, kalbini kazanmak için ne yapayım? Sana ne vereyim? Söyle bana aşkım, nurum, kardeşim. Söyle, kalbini nasıl kazanayım?'' Ortonov yeniden sessizleşti, başını eğdi. Ama gözlerini kaldırınca dehşetten buz kesti ve tüyleri diken diken oldu. Katerina yüzü kağıt gibi bembeyaz olmuş bir halde oturuyordu. Hiç hareket etmeden havaya bakıyordu. Dudakları bir ölünün dudakları gibi mosmor kesilmişti ve gözleri işkence çekiyormuş gibi acılı bir ifadeyle sessizce bakıyordu. Yavaşça kalktı. İki adım attı. Acı tiz bir çığlıkla ikonanın önüne yığıldı. Göğsünden anlamsız kesik kesik sözcükler kopuyordu. Bayılmıştı. Korkudan titremekte olan Ordunov, Katerina'yı kaldırdı ve yatağına yatırdı. Aklı başından gitmiş halde önünde duruyordu. Katerina birkaç dakika sonra gözlerini açtı, yatakta doğruldu, etrafına bakındı. Ordunov'un elini tuttu. Kendine doğru çekti. Solgun dudaklarıyla bir şeyler mırıldanmaya çalıştı ama sesi hala düzgün çıkmıyordu. Gözlerinden yaşlar boşandı, sıcak damlalar Ordunov'un soğuk eline yakıyordu. Kötüyüm, çok kötüyüm. Vaktim doldu artık dedi derin bir ıstırabla. Bir şeyler daha söylemeye çalıştı ama uyuşup katılaşan dili izin vermedi. Ne dediğini anlayamayan Ordunov'a ümitsizlikle bakıyordu. Ordunov, Katerina'ya doğru eğildi ve ne dediğini duymaya çalıştı. Sonunda kadının fısıltısını gayet açık bir biçimde duydu. Çok kötüyüm. Mahvoldum. Beni mahvettiler. Ordunov, Kafasını kaldırdı ve büyük bir şaşkınlıkla Katerina'ya baktı. Bir an için aklından kötü bir düşünce geçti. Katerina, Ordunov'un yüzündeki acılı ifadeyi, yüzünü buruşturduğunu gördü. Evet, mahvoldum diye devam etti. Acımasız adam beni mahvetti. Beni bu hale o getirdi, ona ruhumu sattım. Neden, neden annemi hatırlattın, neden bana bu azabı çektirdin? Tanrı günahlarını affetsin. Katerina birkaç dakika sonra sessizce ağlamaya başladı. Ordunov'un kalbi şiddetle atmaya ve Ordunov dayanılmaz bir acı hissetmeye başladı. Diyor ki gizemli bir sesle zorlanarak fısıldadı. Öldüğüm zaman günahkar ruhumun peşinden gelecekmiş. Ona Ruhumu ona sattım. Bana eziyet etti. Bana kitaplarını okudu. Bak işte bak kitabına işte burada bağışlanmaz bir günah işlediğimi söylüyor. Bak işte... Kitabı Ordunov'a uzattı. Ordunov, kitabı nereden aldığını hiç fark etmemişti bile. Eski tarikatların daha önce de gördüğü el yazması kitaplarına benzeyen kitabı dalgın bir tavırla aldı. Ama dikkatini başka bir şeye verebilecek ve kitaba bakabilecek bir durumda değildi. Kitap elinden düştü. Aklını başına toplamasına yardım edebilmek için yavaşça Katerina'yı kollarının arasına aldı. Yeter artık, topla kendini dedi Ordunov. Korkutmuşlar seni. Ben yanındayım artık. Benim yanımda güvendesin tatlım. Aşkım, göz nurum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey. Katerina Ordunov'un ellerini sımsıkı tutuyordu. Ben hep böyleyim. Hep korku içindeyim. Yeter. Üzme beni artık. Kendimi kötü hissettiğim zaman ona gidiyorum. Bir an susup nefes aldıktan sonra devam etti. Bazen birkaç söz söylüyor, bazen de kitaplarının en büyüğünü alıyor, bana dönüp bir şeyler okuyor. Hem de öyle korkunç şeyler okuyor ki, ne okuduğunu bilmiyorum ve tek kelimesini bile anlamıyorum. Ama korkuyorum. Sesini dikkatlice dinlediğimde, sanki o değil, ne kadar yalvarırsan yalvar merhamet göstermeyecek. Zalim bir adam konuşuyor. O zaman üzüntüm çok daha